Benim Anayasam Yeni Anayasada görmek istediklerimiz Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı Herkese merhabalar. Benim Anayasam'ın son programı ile karşınızdayız. Bu hafta son olarak bir sivil toplum kuruluşuyla, aslında sivil toplum e, kuruluşlarının ortak noktasıyla görüşeceğiz. Sivil toplum geliştirme merkezinden yardımcı doçent doktor Levent Korkut'la birlikte olacağız. E, hoş geldiniz Levent Hocam. Hoş bulduk. E, telefonla bağlantı yapıyoruz çünkü İstanbul'da e, değil Levent Hoca. E, öncelikle hemen e, son gelişmeleri açıklayalım, söyleyelim. Öncelikle. Anayasa hazırlık komisyonu mecliste geçen hafta toplanacaktı Perşembe günü ama e, toplanamadı. E, siyasi partilerin hazırlıksız yakalandığı anlaşılıyor ama bir diğer gelişmede neden de e, AKP'nin Kızılcahamam'da yapacağı bu hafta sonu yapacağı e, kamp e, diye gözüküyor. Bakalım bu hafta inşallah toplanacak yeni anayasa yazım hazırlık komisyonu gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Ama bu programla değil çünkü dediğim gibi bu programın benim anayasamın son programındayız. Evet Levent Hocam, siz Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin yönetim kurulu başkanısınız ve sivil toplumun aslında ortak noktasını teşkil ediyorsunuz. Sivil toplum yeni anayasa sürecine nasıl katılacak? Bunu sizden dinleyelim bir de. Tabii bu, bunun nasıl kısacağı konusunda henüz bir resmi Açıklama yok Dolayısıyla ancak Biz nasıl katılması Gerektiğini belki Söyleyebiliriz Tabi günümüzde modern Anayasa yapım ve Yasa yapım süreçlerinde Sivil toplumun da Örgütlü toplumun hatta vatandaşların Katıldığını görüyoruz Bu süreçlere Bu tabi bunun amacı Bu Toplumda demokrasiyi daha iyi hayata geçirebilmek, temsilcilerin yanında e, sivil toplumun e, sesini daha fazla duyurabilmek ve katılımcı bir e, demokratik ortam oluşturmak. Bu artık e, bir zorunluluk mu sizce hocam? Sivil toplum e, katılıyor demokratik ülkelerde giderek artan bir şekilde karar alma süreçlerine sadece anayasa değil, e, tüzük, yönetmelik, kanun yapımlarına hatta idari kararların alınmasına Peki bu artık sizce özellikle yeni anayasa yazım süreçlerinde bir zorunluluk haline geldi mi? Dünya genelindeki örnekler bunu artık bir zorunluluk olarak bize dayatıyor mu? Bu çoğu zaman bir zorunluluk değil. Bazı ülkelerde yasa yapım kuralları açısından zorunluluk da getiriliyor tabii. Bazı ülkelerde ama zorunluluk olmasa da şey uygulanıyor. Aktif bir biçimde uygulanıyor. Hatta zorunluğa gerek duymuyor. Ama bazı ülkelerde düzenlemeler de yapılmış durumda yasa yapım süreçlerine sivil toplumun katılmasına ilişkin. Önemli olan zaten e, formel e, yapı değil, bu katılımın ne kadar verimli olduğu. Yani yasayla düzenlersiniz çok verimli kullanmazsınız. Ee, ama yasayla düzenlenmeyebilir. Çok etkili bir katılım olabilir. Ee, yasalar da her zaman gereği gibi uygulanmıyor tabii ki. O da bir problem. Ee, ama dünyada şunu söyleyebiliriz. İster zorunlu olsun ister olmasın sivil toplumun, vatandaşın e, karar alma süreçlerine katılımı demokratik ülkelerde artıyor. Peki Sivil Toplum Geliştirme Merkezi olarak siz de bu çabalar içerisindesiniz, çeşitli toplantılar düzenlediniz. Evet. Öncelikle neler yaptınız, bir onu toparlayabilir miyiz ve bu toplantılar verimli miydi sizin dediğiniz açıdan? Şimdi tabii Sivil Toplum, Türkiye üzerinde baktığımızda Sivil Toplum örgütlerinin, sal karar alma mekanizmalarına katılımı konusunda tecrübesiz zayıf Te Tecrübesiz zayıf olması çok doğal Çünkü e, devlet günümüze kadar sivil toplum örgütlerini çok fazla işin içine katmaya niyetli olmamış bu niyetsizlik nedeniyle de sivil toplum örgütleri doğru dürüst bu süreçlere katılamamış katıldıkları durumda da daha çok zorlamayla ve e, e, reaktif bir şekilde bunu gerçekleştirmiş Onun için sivil toplumda bu süreçlere katılım konusunda yeterli tecrübe e, bulunmamakta yine sivil toplum örgütlerinin yaygın olarak baktığımızda istisnaları var tabi e, ama yaygın olarak baktığımızda e, bu tür süreçlere e, bilgi üretebilecek e, donanımlarında da eksiklikler olduğunu e, söyleyebiliriz ya bu konuda Biz, sivil toplum kuruluşlarının da zayıflığı var o zaman Türkiye'de Gayet tabi. yani bir başka Türkiye açısından sorun biliyorsunuz oldukça polarize olmuş toplum yapısı var. Bu polarize olmuşluk içinde sivil toplumun da çok siyasi açıdan bir araya gelip uzlaşıp kendi mesajını net ve anlaşılabilir bir şekilde verme zorlukları söz konusu. Ama bunların biz aşılabileceğini, ve çok daha farklı bir noktaya gidebileceğini düşünerek hareket ettik bugüne kadar. Ve da daha çok bir şeyi bir konuyu mesela anayasaysa anayasanın içeriğini belirlemekten çok sivil toplum örgütlerinin bu eksikliklerini nasıl aşabiliriz? Nasıl daha iyi doanım kazanabilirler? Nasıl belli noktaları ortaklaşa gündeme getirebilirler şeklinde oldu? Peki siz özellikle Ankara'da zannedersem çok büyük bir toplantı düzenlediniz değil mi? Evet ama bölgelerde düzenlemiştik, yedi ayrı bölgede. Burada daha çok anayasanın yapılmasına ilişkin yöntem üzerinde durulmuş idi, içerikten çok. Çok sayıda örgüt bir araya gelerek nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bir sayfalık bir bildiri bir deklarasyon sundular. Bunu da meclise teslim ettiler. Kaç, yaklaşık kaç tane sivil toplum kuruluşu vardı bu yani hem bölgelerde hem de Ankara'daki toplantıda? Ankara'daki toplantıda 100'ün üstünde sivil toplum örgütü vardı tüm Türkiye'de. Genelde ama 250-300 sivil toplum örgütü bu çalışmalara katıldı. Dolaylı olarak hatta bahsedebilirsek 500'ün üstünde diyebiliriz. Peki yani Tahmin ediyorum ki çok farklı açılardan anayasaya yaklaşan ve hem usul hem de içerik açısından çok farklı düşünceleri olan sivil toplum kuruluşları da bu toplantılara evet. katılmıştır. Aralarındaki çekişme veya diyalog ortamı nasıldı? Çünkü bu Türkiye'deki evet. uzlaşma ortamını da etkileyen bir durum olacak. Yani bir kere anayasanın katılımcı bir şekilde yapılması gerektiği Herkesinin dinlenilmesi gerektiği konusunda genel bir uzlaşı vardı diyebiliriz. Burada sadece toplumdaki bazı çatışma alanlarına ilişkin konularda sorun çıktı. Öyle görünüyor ki toplumda en fazla ayrımcılığa uğrayan kesimler hala sivil toplum örgütleri içinde bile ayrımcılık mağduru olabiliyorlar. Yani sivil Bunlarda kuruluşları... biraz sorunlar yaşadık. Örneğin cinsel kimlik konusunda farklı cinsel yönelimleri olan kişilerin sürece katılımı konusunda belli dirençler oluştu. Yani sivil toplum kuruluşları arasında da bir yalnız bırakma, ötekileştirme yaşandı yani. Evet yani bu kültürel bir şey ve sivil toplum örgütleri de bundan... <gülüyor> Ayrı değil onlar da Türkiye'de. E, fakat şunu söyleyebilirim ki sivil toplum örgütlerinin e, olaya yaklaşıp, yaklaşımı siyasi partilere göre çok daha e, nitelikli diyebilirim. E, en azından bu konuların olgunlukla tartışılabilip sonuçlandırılabildiği ortamlar içinde bulunduk. Peki e, özellikle farklı düşünen sivil toplum kuruluşları arasında diyalogun oluşması... Acaba sorunların da daha kolay giderilmesi için bir ortam yaratabilir mi? Yani siz toplantılarda böyle bir ortam gördünüz mü? Yani konuların çoğunda e, zannediyorum siyasi partilere göre daha iyi bir ortam oluşuyor. Özellikle hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri ki biz e, toplantılarımıza öncelikli olarak hak temelli çalışan ama bu çok geniş yani... E, Doğa, doğa ve çevre haklarından tutun, çocuk e, haklarına, e, eğitim hakkından tutun, e, kadın haklarına kadar çok e, değişik alanlarda hak temelli çalışan örgütleri davet ettik. Hak temelli çalışan örgütler bazında söyleyebilirim ki e, uluslararası insan hakları ve özgürlükleri belgeleri e, hak temelli çalışan e, örgütlerin ortak bir temeli olabiliyor. Dolayısıyla buradan hareket edilince işler daha kolaylaşıyor ve daha iyi bir tartışma ortamı oluşuyor. Herkes eğer bu hak temelli belgelerden hareket edebilirse bu uzlaşın daha kolay olacağını söyleyebilirim. Peki Levent hocam şimdi kısa bir şarkı arası verelim. Daha sonra şarkıdan sonra hem siyasi partilerin sivil toplum kuruluşlarına yaklaşımını hem de sivil toplum kuruluşlarının anayasada genel olarak nasıl bir usul ve içerik olarak ne görmek istediklerini konuşalım. Varlığıyla son zamanlarda bize umut veren paraya, ihtişama, kapitalist değerleri değil de değerlere, sevgiye ve aşka daha çok önem verilmesini isteyen Zaz'dan gelsin Javu. Je ne pas donnez-moi une limousine, je quoi? Pa, pa, la, pa, pa, pa, moi du personnel, je ferais quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la Tour Eiffel, je ferais quoi? Pa, J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis franche, excusez-moi Fini l'hypocrisie moi, je me casse de là J'en ai marre des lampes de bois, regardez-moi toute manière je vous en veux pas Et je suis comme ça Je suis comme ça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 Allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc tous vos clichés. Benim anayasamda yeniden beraberiz. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nden yardımcı doşent Doktor Levent Korkut'la konuşuyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları'nın ortak noktası olan e, geliştirme merkezinde neler yaşandı ve anayasaya nasıl katılacak e, sivil toplum kuruluşları? E, Levent Hocam, e, peki bir süreç başladı şimdi ve hala sivil toplumun katılımı e, çok fazla ön plana çıkmadı. Siyasi partiler arasında görüşmeler devam ediyor ve 2007'ye göre çok daha demokratik bir şekilde yürüdüğüne inanıyorum ben kişisel olarak. Öncelikle Aha. siz de bu şekilde mi değerlendiriyorsunuz? Evet yani 2007'de temel yanlış şuydu. Eğer bir parti özellikle iktidar partisi bir anayasa eğitim detaylarıyla hazırlatırsa tabii diğer bütün gruplar bundan kendini dışlanmış hissedecektir. Ben bu anayasa tasdikine katılanların ve onların görüşlerinin dersi olduğu anlamında değil ama bu yöntemin çok uygun olmaması nedeniyle 2007'de ki soğukluğun doğal ve normal olduğunu düşünüyorum anayasa çalışmalarına yönelik. Şimdi öyle bir hata yapılmadı ve çok daha ucu açık bir süreç var. Peki şu ana kadar Cemil Çiçek'in yürüttüğü yöntemin Özellikle yurt dışındaki demokratik anayasa yazım yöntemleriyle uyuştuğunu, aynı yolda gittiğini söyleyebilir miyiz? Ee, şimdi e, tabii burada e, Cemil Çiçek bence bundan sonraki e, izleyeceği yöntem çok önemli. Çünkü bugüne kadar Cemil Çiçek'ten çok e, zannediyorum İktidar Partisinin ve diğer partilerin e, bu yöntem konusundaki tartışmaları Vardı Daha komisyonun çalışma usulleri Vesaire belirlenmiş değil Çalışma usullerine bağlı tabii. Nasıl bir çalışma usulü izleyecek Ona bağlı Ancak bazı başarılı anayasa örneklerinde Yani demokratik açıdan Daha sonraki dönemlerde O ülkeyi geliştirmiş Anayasa çalışmalarında böyle bir yöntemin izlendiği vakidir Mesela İspanya'da İspanyol Anayasası 1977 yılında parlamentoda seçilen bizim komisyona benzeyen 7 kişilik bir parlamenter heyet tarafından taslak hazırlanmıştır. Bu 4 ay civarında bir süre içerisinde ve bu taslak meclise sunularak ilk çalışma başlatılmıştır. İspanya Anayasası da aslında demokrasiye geçiş açısından olumlu anayasalardan biri olarak kabul ediliyor günümüzde. Hala da çok sıkı bir şekilde korunuyor toplum tarafından evet. da çok kabul edilmiş bir anayasa zaten. Yani yeter ki burada belki şu söylenebilir. Ee, tabii şu bilgiyi de vermek lazım. Bu kurulan komisyon nihai komisyon değil. Hı hı. Hazırlık komisyonu ee, da. Herkes bu konuda sanki bu komisyon bitirince iş bitecek gibi bir e, anlam çıkartıyor ama öyle değil. Bu komisyon aslında bir taslak hazırlayacak ve normalde bu tasla meclis anayasa komisyonuna sunulması gerekir. Dolayısıyla bu taslak meclis anayasa komisyonunda tekrar görüşülecek. Oradaki komisyondaki revizyonlardan sonra e, bu sefer genel kurda gidecek. Genel kurda da e, tekrar görüşülerek kabul edilecek ve ondan sonra da referanduma gide, gide, gidilecek. Dolayısıyla 1, 2, 3 bir, iki, üç ve dört aşamalı bir hazırlama dönemi var demektir. Dört aşamadan şey, gidecek. Peki e, hocam... E... Partileri ziyaret ediyorsunuz siz. Partilerin sivil toplum kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarının yeni anayasa yazım sürecine katılımı ile ilgili görüşleri nedir? Partilere sorduğunuz zaman partiler genelde çok olumlu şeyler söylüyorlar ama pratiklerin o kadar olumlu olduğunu söylemek zor. Çünkü Türkiye'de böyle bir alışkanlık yok. Ve partiler çok kıskançça ellerindeki pazarlık gücünü ve siyasi gücü paylaşmakta istemiyorlar açıkçası. Peki ne ee, değişecek bu? Bu nedenle genelde iyi durup e, kendi yüzünüze karşı kötü bir şey söylemiyorlar. Tabii ki diyorlar ama bunun usul ve yöntemlerini oluşturmaya gelince iş e, bunu gerçekleştirmiyorlar. Ya da çok toplumda baskı gücü yüksek e, belli kesimleri temsil eden sivil toplum, kuruluşlarına giderek işi kapatmaya çalışıyorlar. Peki bu anayasayarızm sürecinde neyi değişecek ki partiler de bu bakış açılarını değiştirsinler? İşte biraz çıkmaz orada sivil toplumun baskı gücü ve etki gücünü büyük networklerle büyük platformlarla aslında oluşturması gerekiyor. Yani partilerden otomatik olarak bir şey beklemek ...çok doğru bir yöntem değil. Siz de bu Partilerde platformlardan de, bir tanesiniz e, Onları da e, harekete geçirmek mümkün. Ama bunu yapabilmek için de... ...sivil toplumun bir araya gelerek... ...kendi gücünü hissettirmesi lazım. Siz de platform olarak... ...yani sivil toplum geliştirme merkezi olarak... ...bu yolda mı ilerliyorsunuz? Yani, evet, yani e... bizim daha çok yapmak istediğimiz... ...sivil toplum örgütlerini bir araya getirip... ...ortak bir oluşturabilmek. Ama bu, bu da gerçekten e, kolay bir iş değil. Peki... E... Kafanızda yeni anayasım yazım sürecinde örneğin diyelim ki şu ana kadar çok iyi gittik ama tökezledik ve artık meclis dedi ki ben sivil toplum kuruluşlarını veya vatandaşlardan gelen istekleri, talepleri değerlendirmiyorum. Kendi başıma yapacağım. Siz sivil toplum kuruluşları olarak ve onların ortak noktası olarak bir platformu olarak nasıl hareket etmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi burada tabii önümüzde dört aşamalı bir süreç var. Bu dört aşamanın her birinde sivil toplumun ...tutumu farklı olabilir. Yani daha usulleri konuşmamış bir komisyonla karşı karşıyayız. Nasıl bir usul izleneceğini bilmiyoruz. Ama komisyon aşamasında belki partilerin uzlaşmasını sağlayacak bazı çalışmalar yapacak bu komisyon. Oraya odaklanmaları önemli. Bu aşamada sivil toplumun genel bilgisine başvurulması önem taşıyor... Daha sonraki aşamalarda sivil toplumun genel bilgisinden ziyade sivil toplumun kendi alanları itibariyle düzenlemeye nasıl baktığı ve nasıl eleştirdiği çok önemli. Bir sonraki meclis görüşmeleri aşamasında bu sefer sivil toplumun kabul etmediği öneriler konusunda toplumda yaygın olarak yapacağı faaliyetler, bilgilendirmeler, medya faaliyetleri ve Hatta işte e, e, genel e, toplumsal gösteriler e, önemli. E, son aşamada referandum aşamasında yine sivil topluma e, halkı bilgilendirmek ve karşı çıkacağı noktalar varsa onları aktarmak görevi düşüyor. Dolayısıyla bu aşamalarda sivil toplumun rolü değişiyor ve giderek her bir aşamada daha fazlalaşıyor diyebiliriz. Evet. Bu nedenle sivil toplumun etkisini yaratması gerekir ve eğer istemediği bir nokta varsa orada güç oluşturması gerekir. Bunun örnekleri ne yazık ki Türkiye'de çok az ama var. Mesela Kadın Hareketi Türkiye'de ceza kanununda beğenmediği o maddeyi değiştirmek suretiyle başarılı bir faaliyet yapmıştı 2005 yılında. Peki hocam son olarak programın sonuna geldik. Siz yeni anayasa yazım sürecinin demokratik ve sivil olacağına dair... ...yeni anayasanın da demokratik ve sivil bir anayasa olacağına dair umutlu musunuz? Ben yeni anayasanın her halükarda bir öncesine göre daha iyi olacağını düşünüyorum... ...ama bunun niteliği ve kalitesi tamamen yaşanacak sürece bağlı. Peki yani hocam... ...yemizdeki sürece bağlı. Şu anda peşinen evet öyle olacaktır e, diyemeyiz... E, burada toplumun nasıl, ne kadar katıldığı süreçlere, toplumu tatmin eden sonuçların biliyorsunuz çok sıcak konular var gündemde, Türkiye'nin etnik sorunları, dini sorunları, grup bazı sorunları, sosyal sorunları çözüm ışığı getirebilecek da her şey düzenlenmeyeceğine göre ilkeleri koyabilecek bir anayasa olacak mı olmayacak mı sorusu gündeme geliyor bu sizin sorunuzda bunu tamamen bize süreç gösterecek umarım hayal kırıklığı yaşamayız burada ama bir anayasa fetişizmiyle de hareket etmemek lazım yeni anayasa yapıldı yeni anayasa her şeyin üstünde ve iyidir denilemez başta bu görmemiz lazım metni görmemiz lazım ancak o zaman bu değerlendirmeleri yapabiliriz peki hocam çok teşekkürler katıldığınız için düşüncelerinizi aktardınız Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Doçent Doktor Levent Korkut'la konuştuk çok teşekkürler hocam sağ olun Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri bu son programda Nisan ayından bugüne Sivil Toplum'un yeni anayasada görmek istediklerini konuştuk eğer anayasa bir toplum sözleşmesi ise toplum tarafından yazılmalı dedik ve sesimizi karar mercilerine iletmeye çalıştık. Umuyoruz sesimiz gerekli yerlere ulaşmıştır ve o yerlerdekiler kimseden bizim için anayasa yapmasını beklemediğimizi, kendi anayasamızı kendimiz yapmak istediğimizi, sivil bir anayasanın ancak bu şekilde hayat bulabileceğini anlamıştır. Benim anayasamda birlikte olduğumuz için bizi dinleyen, takip eden herkese çok teşekkürler. Ama işin zor kısmı şimdi başlıyor. Çünkü şimdi sıra yeni anayasada görmek istediklerimizi kabul ettirmek için mücadeleye girişmekte. İşimiz zor ama imkansız değil. Bu programın tüm bölümlerine anayasagündemi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi haftalar. Benim Anayasam Yeni Anayasada Görmek istediklerimiz.